Neden bir Açık Radyo adına Twitter hesabı açtık ve kullanmaya başladım. herkesin habersiz. Ben de dedim ki yani eğer ayakkabı yapabiliyor olsaydım, elimden o gelseydi onu yapacaktım. E bundan anlıyorum, bunu yapıyorum. Benim gönülden katkın da bu olsun dedim. Benim için tabii çok önemli Açık Radyo. Açık Radyo'yu dinlemek, Açık Radyo'nun... Var olduğunu bilmek çok önemli benim için yani. Orada bir radyo var ve o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki ve çok tabii siz her sabah küresel ısınmayla ilgili mesela insanların hani bıktığını düşünüyorsunuz falan ama ben hiç bıkmadım açıkçası yani değişik sesleri duymak. Bir de sahibi yok radyonun yani çok bağımsız bir radyo. Patronu yok. Ben ev kadınıyım yani çıktım geldim gerçekten bir şu anda da bir köyde oturuyorum ben. Buraya çok rahatlıkla girebiliyorum, düşüncelerimi yazabiliyorum, söyleyebiliyorum, geliyorum, derdimi anlatıyorum. Yani böyle bir yer yok yani gerçekten benim için çok önemli. Açık radyoyu açtığım zaman her sabah 6'da açıyorum. Kaçta kalkar? 5'te kalkıyorsan 5'te açıyorum, internet üzerinden dinliyorum. Bugün de yaşıyorum ben diyorum açık radyonun sesini duyunca. Müzik Radyo bir mekan olarak görüyorum. Bir yer, bir ev gibi. Yani birbirimizi farklılıklarımızla kabul ettiğimiz ve ortak bir dil bulduğumuz bir yer. Yalnız hissetmediğimiz müthiş bir alan. Benim, benim radyo ile ilgili duygun bu.